Üşümek Yazan Tahsin Yücel Seslendiren Rüçhan Çalışkur Verdi hemen Kapıp kulağına götürdü Alo dedi titrek sesiyle Alo Raşit sen misin Ah Raşit nerelerdesin Neden gelmiyorsun Dedi durdu Yağmur yağacak bu gece biliyor musun Şakır şakır yağmur yağacak Raşit Yağmurluksuz çıkma sokağa Dedi Her yanım sızıyor benim Çok hastayım Üşüyorum Raşit Donuyorum Dedi durdu Efendim dedi Yaşlıktan değil canım O kadar da değil dedi Daha yüksek çıktı sesi Neler söylüyorsun Oh Raşit Ölmemi mi istiyorsun Demek benim ölmemi istiyorsun Raşit Yazık Dedi içkirmeye başladı peki. <gülüyor> peki Peki Diye inledi Sonra sesi birdenbire sertleşti Hayır Raşit Hayır Hayır boşanmayacağım Ben sensiz nasıl yaşarım Sensiz ne yaparım Bula bula bugünümü buldun Raşit Evlenmemizin yıl dönümü bugün Biliyorsun sekizinci Dedi durdu İçini çekti Unuttun mu <gülüyor> Yalan söylüyorsun Unutmazsın dedi Durdu çok durdu Raşit Dinle beni ne olur dinle. Bir dakika. Raşit. Raşit. Raşit. Dede. Kala kaldı. Telefondan ses gelmiyordu. Telefondan ses gelmeyecekti. Belliydi. Gene de bırakmıyordu. Alnı... Kırışıklıklar içindeydi. Gözleri yosun yeşiliydi. Kurumuş yosun yeşili. Alo, Raşit, Raşit dedi gene. Sesi ağlıyordu, titriyordu. Sesindeki ağıt yalvarıyordu. Ama telefonda ses kesilmişti. Telefondan ses gelmeyecekti. O da biliyordu. Gene de bırakmıyordu meredi. Çok yalnızdı. Çok beklemişti. Bu yüzden bırakamıyordu. Çok ama çok beklemişti. Pencerede oturmuştu bütün gün. Denize bakmıştı. Deniz koyu bulut rengindeydi. Yağmur yağacak demişti ikide bir. Yağmur yağacak demişti. Bedeninden biliyordu. Şafakta bir yağmur başlamıştı bedeninden. Önce belirsiz bir huzursuzluktu. Pek uzak bir sızıydı. Yavaş yavaş güçlenmişti. Sonra birden sol omuzuna vermişti. Sol omuzunu oymuş, sol böğrüne girmişti. Havada yağmur var, demişti o zaman. İçi titremişti. Sonra sızı dizlerine doğru akmıştı. Dizlerini oymuş, şahlanmış, kalçalarına yükselmişti. Şakır şakır yağmur yağacak, demişti. Hep üşürdü, daha da çok üşümüştü. Bütün bütün buruşmuştu buruşuk yüzü. Ama yağmur yağmamıştı. Sonra donuk bir akşam inmişti gökten. Yavaş yavaş dört bir yanı sarmıştı. Kaşki kıyıda ışıklar yanmıştı. O da yakmıştı ışığını. Neden sonra başını kaldırıp saate bakmıştı. Yediği beş geçiyordu. Ellerini dizlerine bastırıp kalkmaya çalışmış, bir türlü doğrultamamıştı belini. Sürüklene sürüklerine ilerlemiş, telefonun başındaki koltuğa çökmüştü. Sonra bir saate bakmıştı bir telefona. Allah'ım, yediği geçiyor saat. Raj'de bir şey mi oldu? Olmasın sakın. Sonra ben ne yaparım demişti. Yedi, beş geçmişti saat. Altı geçmişti. Yedi geçmişti. Sekiz geçmişti. Dokuz geçmişti. On geçmişti. Her dakika bir yıl gibi geçmişti. On bir gece telefon çalmıştı. Derin bir soluk almıştı o zaman. Hiç bekletmemişti Raşit. I. Şimdi kendisi bekliyordu. Raşit'in sesini bekliyordu. Ama Raşit... Telefonu çoktan kapatmıştı. Hem de pek sert kapatmıştı. Suratına çarpar gibi. Ses gelmeyecekti artık. İyi biliyordu. Gene de kulağına bastırıyordu telefonu. Gözleri büyük büyüktü. Bir şeylerden korkar gibiydi. Korkak korkak çevresine bakıyordu. Bir yuvarlak masanın üstünde bir garip vazo vardı. Bir ucu kırıktı. Bu vazo dikildi gözleri. <gülüyor> Böyle işte Fatma abla. Ya dedi. Sesi yorgundu, ıslaktı. Birdenbire telefonu bıraktı. Böyle işte Fatma abla. Çiçeksiz kalışın gibi, senin kırıklığın gibi dedi. içini çekti. Deli değildi. Yok canım, deli değildi. Çok bitkindi, çok üşüyordu, çok yalnızdı. Hepsi bu. Sonra bir şey daha vardı. Raşit bir zamanlar hoş bir çocuktu. Sekiz yıl önce evlendikleri sırada gelen düğün armağanlarına getirenlerin adlarını takmıştı. Epeyce armağan vardı ama kala kala Fatma abla kalmıştı şimdi. Raşit götürmüştü öbürlerini. Onları kendi dostları getirmişti de. Yüzünü avuçlarına aldı. Gözleri hep fazodaydı. Ne kadar inatçıydım diye söylendi. Ne kadar inatçıydım. Kimseleri dinlemedim. Evlendim. Yalnız sen anladın beni. Sen başkaydın Fatma abla dedi. Fatma abla çoktan ölmüştü. Fatma abla şimdi yalnız bir vazoydu. Ama bunu düşünmedi. Başka şeyler düşündü. Gülümsemeye başladı. Gülümseme dudaklarındaydı yalnız. Bir yerlerden düşmüştü sanki. Sonra takılıp kalmıştı. Dokunsan silini verecekti. Öylesine iğretiydi, yabancıydı. Ama nasıl evlenmezdim Fatma abla dedi. İnce Uzun bir adam dikildi gözlerinin önüne. Yüzü solgun, yanakları çöküktü. Çok şey istemiyordu. Soyadım değiştirmek istiyorum. Bütün istediğim bu işte, diyordu. Sonra ellerini öpüyordu. Parmaklarının ucunda. Nasıl evlenmezdim Fatma abla? Evet, nasıl evlenmezdi? Mevsim gene güzdü böyle. Yapraklar dökülüyordu. Yalnızdı. Raşit gençti. Kendisinden yıllarca gençti. Beş parası yoktu ama sonsuz sevgisi vardı. Öyle söylerdi. Hem de çok güzel söylerdi. Ama sonra değişmişti. Çok değişmişti. Eski Raşit değildi şimdi. Onu unutmak istedi. Bütün düşüncelerini kovmak istedi. Bedenini dinledi. ''Yağmur yağacak Fatma abla'' dedi. İkide bir yağmurdan söz ediyordu Yağmur hep aklında Hep içindeydi İçinde sabahtan beri bir yağmur yağıyordu Buz gibi soğuk bir yağmurdu Dışarıda yağıp da ne olacaktı Hiçbir şey değişmeyecekti Ama Dolgun bir yaranın patlamasını bekler gibi Yağmurun boşanmasını bekliyordu o Dolgun yara patlayınca Azıcık rahatlık getirir insana Yağmurun boşanması Hiçbir şey getirmez Ama gene de bekliyordu Belki başka şeyler bekliyordu. Başka şeyler bekliyordu da... ...yağmur koymuştu adlarını. Derinden derine göğüs geçirdi. Fatma abla... ...ben hep böyleydim dedi. Yağmur yağıyordu. Ben hep büyüklüğü sevdim. Çocukluktan beri böyleyim. Beni yalnız sen anlarsın. Çok da yalan söyledim. Çok. Sana bile çok yalanlar söyledim. Hani... ''Aklımda mı şu yangın?'' dedi. Durakladı. Arkasını getiremedi. Dudakları titriyordu. Dudakları incecikti. Solgun yüzünün rengindeydi. Geçmiş günlerini düşünüyordu. Bir zengin okulda geçen çok eski günlerini. Büyük büyük düşler kurardı o zamanlar. Kendi bile seçemezdi düşlerini. Herkesi şaşırtmak, hayran bırakmak isterdi. Ama bir şeycikler gelmezdi elinden. Güzel bir kız bile değildi. Belki de bundandı kendini yiyip bitirmesi. Geceleri gözlerine uyku girmezdi. Yatağında dönüp dururdu. Bir gece dayanamaz olmuştu. Sessizce kalkmıştı yatağında. Bir şeyler yapmasa ölecekti belki. Gitmiş yangın düdüğünü çalmıştı. Gece yarısıydı. Bütün okul ayaklanmıştı. Çığlıklar kopmuştu. Bir o bağırmamıştı hiç. Bir o telaşlanmamıştı. Görmemişlerdi ya. Sezmişlerdi. Çok sıkıştırmışlar, söylememişti. Hayır, ben yapmadım demişti. Herkesi soğutmuştu kendinden. Küçücük bir kızdı da 14 yaşındaydı. Bunu yalnız sana söylüyorum Fatma abone, dediğinden sonra. Senden bile saklamıştım ama artık söyleyeceğim. Evet, düdüğü ben çaldım. Bir şeyler yapmak istiyordum, ne yapayım? Deniz analarına benzemekten korkuyordum. Deniz anaları gibi herkes gibi olmak istemiyordum. Yangın düdüğünü ben çaldım. Hiç kırmaya başladı. Çocuk yüzlerine benzediği yüzü. Mal, bunun sonunda getiremedim. Bunda, bunda bile gösteremedim kendime. Yalan söyledim. Kaç kızı cezalandırdılar. Gece bekçisini kovdular. Gene de söylemedim. Konuştukça hıçkırıklar güçleniyordu. Kırsaçları alnına düşmüştü. Alnı daha çok kırışmıştı. Dişlerinin arasında yumruğunu çiğniyordu. Isırıyor, acıtıyor, ağlıyordu. Yumruğunu kemire kemire, küçücük bir kız gibi, beş yaşında bir kız gibi ağlıyordu. Sesi bile çocuk sesiydi. Fatma abla, of Fatma abla. Ben hep böyle yalancıydım. Herkesi aldatmaya çalıştım. Sonunda hep ben aldattım Fatma abla. yumruklarını kemirip ağlıyordu. Fatma ablaya bakıyordu. Fatma abla bir kırık vazodan başka bir şey değildi. Sesine ses vermiyordu. Garip garip duruyordu masanın üstünde. Canlı olsa konuşurdu herhalde. Evet sana yazık oldu. Haklısın derdi. Belki acısına dayanamaz, hüngür hüngür ağlamaya başlardı. Belki de avutmak isterdi onu. Unut derdi. Unut gitsin. ''Unut gitsin her şeyi'' derdi. ''Unutamayacağını bile bile unut'' derdi. Ama nasıl unuturdu ki? Unutulmazdı. Unutulabilse bile istemezdi. Hele gençlik günlerini unutmayı hiç istemezdi. Yaşı kırkı çoktan geçmişti. Artık çökmüştü. O genç kız, cıvıl cıvıl... O yerinde duramayan genç kız... Artık kendisi değildi. Gene de kendisiymiş gibi... Bu kadar yıl geçmemiş gibi bir duygu vardı içinde. Nasıl unuturdu? Çok değişmişti ya. Biraz da oydu. Gene böyle alnına düşerdi saçları. Ama tek ak yoktu işlerinde. Renklerden yeşili severdi. Sonra, sonra kara kuru bir delikanlıyla gezerdi. Delikanlı yoksuldu ya, hiç dert yanmazdı. Küçücük şeylerle yetinirdi. Oysa en çok buna kızardı. Herkes gibi yaşamakta Yaşamak mıydı? Önce yanık bunaltıcı bir gaz kokusu... Sonra ağır bir sigara kokusu geldi burnuna. Onu düşününce böyle olurdu. Delikanlı her zaman gaz kokusuyla... Bir sigara kokusuyla gelirdi aklına. Gülümseydi, Bir sigara alıp yaktı. Dumanını havaya üfledi. Havada kıvırla kıvırla yükselişine... Dağılışına baktı. Gülmeye başladı. <gülüyor> ''Senin için sigarayı bile bırakırım.'' Dedi. Çok kalınlaştırmıştı sesini. Bir erkek sesine benzetmek istemişti. ''Senin için sigarayı bile bırakırım.'' Dedi gene. koyu verdi Bir soluk daha çekti sigarasından. Sonra gözlerini vazoya çevirdi. <gülüyor> ''Gülmezsin de ne yaparsın Fatma abla?'' Dedi. ''Ne tuhaf çocuktu. Bütün yapabileceği benim için... ...sigarayı bırakmak.'' <gülüyor> Başka şeyler de yapabileceğini söylerdi ya... ...bunun için tamamıyla kendisinin olmamı beklerdi. Her şeye benimle başlamak istiyordu. Dedi, içini çekti. Artık gülmüyordu. Hiç kımıldamadan... ...donmuş gibi dumanlara bakıyordu. Yalancı... ...dedi dişlerinin arasından. Bir de bensiz yaşayamayacağını söylerdi. On kere bıraktım belki. On kere de geri döndüm. Hepsinde de yaşadı. Yalancının biriydi demek. Bir gün deli gibi... Koşa koşa kaçıp gitti benden. Benden tiksindiğini söyledi. Beni unuttu. Sokakta gördü de tanımadı kaç kere. Dedi. Yumruğunu masaya vurdu. Yalancı! Dedi dişlerin arasında. Bilemedim. Düşünemedim. Yoksa ben gösterirdim ona. Yoksa ona çok acılar çektirirdim. Gene kırık vazoya baktı. Belirsiz bir utanç belirdi içinde. Ne yapayım Fatma abla? Hep ben acı çektim. Sonunda her zaman ben çektim Dudakları büzülmüştü Ağladı ağlayacaktı Dişlerini sıkıyordu Bir derece istek büyürdü içinde O geçmiş günleri yeniden yaşamak isterdi O delikanlıyla Gene bir kanepenin üzerinde oturmak O durmadan sevgisinden söz ederken Dizlerin üzerine Küçük küçük taşlar dizmek O kızarak atınca da Gülmek gülmek Hem gülmek hem de somurtmak Taşlarımı geri ver bakalım Taşlarımı geri ver hadi diye. Şımarık şımarık naz etmek isterdi. Üzmek isterdi gene onu. Alabildiğine üzmek isterdi. O taşları bir bir toplaktırmak isterdi. Yalancı diye homurdandı. Sonra iki büklüm ayağa kalktı. Pencereye doğru sürüklendi. Karşı kıyıya baktı. Karşı kıyıda ışıklar seyrekleşmişti. Kalan ışıklar da çipil çipildi. Üşüyorum. Çok üşüyorum, diye inledi. Havadan değildi üşümesi. Belki yalnızlıktan, belki hastalıktan, belki sevgisizlikten, belki her şeyi duyduğu büyük kindendi. Belki hepsindendi. Köklü bir üşümeydi. Karakaşları çatıldı. O gece bekçisini kovdukları için üzülmedim. Şimdi de üzülmüyorum Fatma abla. Öldürseler bile üzülmezdim. Geceleri şapşal şapşal dolaşırdı. Gündüzleri de uyurdu. Yaşadı da ne oldu sanki? Dedi. Bu sırada telefon çaldı. Alo. Hemen kapıp... Alo? Dedi. Alo kimsiniz? Başını kaldırıp saate baktı. Bire geliyordu. Kimin telefon ettiğini anladı. Yüzünü buruşturdu. Bir kadın sesi çınladı kulaklarında. Sanki kulağını delmek, kulağından bedenine dökülmek, onu zehirlemek istiyordu. Öyle kızgın, öyle keskin, öyle yoğun bir sesti. Bir kadın sesinden çok daha güçlü, çok daha korkunç bir şeydi. Hep aynı kelimeleri söylerdi. Hep aynı kelimeleri söylüyordu. Boşan, boşan artık. Boşan, boşan, boşan. Dinledi. Pek yeni, pek garip. Duyulmadık şeyler dinler gibi. Can kulağıyla dinledi. Sonra büyük bir hışınla telefonu kapadı. Sonra iki eli yüzüne gitti. Avuçlarının içinde alnı sıkmaya başladı. Hıçkırmaya, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu pis kadın öldürecek beni. Öldürecek dedi. Sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Hıçkırdıkça bedeninin sızları kesinleşiyor, üşümesi büyüyordu. <gülüyor> Bu pis kadın öldürecek beni. Belki onu bu pis kadın öldürecekti. Yüzünü hiç görmemişti. Güzel miydi? Çirkin miydi? Yaşlı mıydı? Genç miydi? Kadın mı yoksa kız mıydı bilmiyordu. Bir şey biliyordu henüz. Raşit'in sevgilisiydi. Her gece pek geç saatlerde iki kere telefon ediyordu aylardır. Uzaklardan sesleniyordu. Boşan artık, boşan. Boşan, boşan. Ellerini gözlerinin üzerine bastırdı. Öylece durdu bir zaman. Sonra ellerini böğrüne indirdi. Gerindi. Dertli dertli çevresine baktı. Dayak yemiş çocuklara benziyordu. Hayır diye mırıldandı. Hayır, boşanmayacağım. Kimselere bırakmayacağım Raşti. Sonra yine hıçkırmaya başladı. Sedirin üstünde tor top olmuştu. Yalnız kendi hıçkırıklarını duyuyordu. Belki de hiçbir şey düşünmüyordu. Belki her şey yalnız bir hıçkırıktı. Hıçkırık beynine, bedenine yayılıyordu. Uzun zaman yayıldılar. Uzun zaman yalnız onları duydu. Sonra başını kaldırdı. Hayır! Hayır! Sesi odada çınladı. Ama kendi de bilmiyordu kime aykırdı. Başı dönüyordu. İçi çok sıkılıyor. Yerinde duramaz olmuştu. Kalkmak odanın içinde dolaşmak istedi. Kalktı ama ayakları pek ağırdı. Sürükleyemiyordu. Bedeninin bütün gücü erimiş gibiydi. Bunun için iki adım atıp durdu. Sonra geldi. Yuvarlak masanın yanına oturdu. Kırılmış vazoyu eline aldı. Gözlerini ayırmadan bakmaya başladı. Yavaş yavaş gözlerinde bir kızgınlık büyüyordu. Dudakları titriyordu. Ağladı ağlayacaktı gene Ama kendini tuttu Kendini tuttukça Tutmaya çalıştıkça Gözlerindeki kızgınlık yoğunlaşıyor Anlatılamaz bir kin oluyordu Gene konuşmaya başladı Racit artık beni bıraktı Aylardır yüzünü bile görmedim Aylardır böyle yalnızım Bu biraz da senin suçun Fatma abla Sen de beş para etmezsin O eşeği sen de hiç anlamadın Hiçbir zaman sevmedi beni Babamdan kalanları sevdi yalnız Aldı elimden İşletti Zengin oldu bu. Sonra da yüzüstü bıraktı beni Benden boşanmak istiyorum Nasıl anlamadın Neden söyleyemedin Ben bir sana inanırdım Islak gözlerini sildi Titriyordu Bayılacak gibiydi Keşke öbürne dönseydim Raşit gibi değildi o İyi insandı Belki beni kovmazdı Sayıklar gibiydi Bu tuhaf olmuştu Gözleri yuvalarından fırlayacaktı sanki Kırık bir vazodan başka bir şey değilsin Deli deli konuşturuyorsun beni Beni tele edeceksin Vazoyu havaya kaldırdı Var gücüyle duvara fırlattı Kırık vazo Parça parça yere döküldü Gözlerini parçaları dikti bir zaman Garip garip Deli deli baktı durdu Sonra birden ellerini gözlerine götürdü. Üngür üngür ağlamaya başladı. <Gülüyor> "Ne yaptım? Allah! Im. Allah ım, ne yaptım ben." diyordu kendi kendine. "Üşüyorum. Her yanımsız." "Üşüyorum. Bu, bu yağmur da yağacaksa yağsın artık." Aklı başından gitmişti. Neden sonra Gözyaşları kesildi. Ellerini dizlerinin, çenesini ellerinin üzerine koydu. Uzun zaman öylece durdu. Taşlaşmış, üşüye üşüye buz olmuş gibiydi. Sızıları bile duymuyordu artık. Bir üşümesini duyuyordu, bir yalnızlığını. Üşümekle yalnızlığı birbirinden ayıramıyordu. Ne yaptım ben? Ne yaptım? diyordu. İkide bir vazo kırıklarına bakıyordu. O da git ben, diyordu Ama sesi çıkmıyordu Dudakları oynamıyordu Gücü yoktu İçinden söylüyordu Buzlaşması artıyordu Yalnızlık iliklerine işlemişti Bu durumdan kurtulmak istedi Bir sigara daha yaktı Yükselen dumanlara baktı Döne döne yükseliyordu dumanlar Garip garip biçimlere giriyorlardı Kimileri yarasalara benziyordu gözlerinde Kimileri yılanlara Kimileri göğe doğru uzanan incecik, aç, korkunç kollara benziyordu. Baktıkça gözleri büyüdü, titremeye başladı. Tuhaf ama korkuyordu, çok korkuyordu. Sanki bir çift el gelecek, gelip gırtlağına sarılacaktı. Yalnızlığa alışkındı, pek korkmazdı. Şimdi ölümüne korkuyordu, hem de sigara dumanlarından. Tril tril titriyordu olduğu yerde. İçeri birbirine vuruyordu Gene de söndüremiyordu sigarayı Gözlerini dumanlardan ayıramıyordu Var gücüyle içine çekiyordu dumanları Sonra boşluğa üflüyordu Boşlukta yükselip işlerine bakıyordu Korkusu hep büyüyordu Başı dönüyordu Boğulacak gibiydi Bereket versin ki telefon çaldı <Gülüyor> Telefonu duyar duymaz, sigarayı yere, minderin üstüne fırlattı. Çabucak doğrulu verdi. birdenbire gençleşmiş gibiydi. Koştu. Hemen kapı verdi telefonu. Kulağına götürdü. Koltağa çıktı. Korkuyorum. Korkuyorum. Yetişin. Donuyorum. Donuyorum. Diye bağırdı. Sonra korkunç kadın sesini duydu. Boşan. Boşan artık. ''Boşan, boşan, boşan!'' İç ürperdi. ''Şimdi bunu bırak!'' Diye bağırdı. Daha doğrusu yalvardı. ''Bunu sonra konuşunuz. Bırak şimdi. Beni dinle. Çok korkuyorum. Üşüyorum. Dinle beni.'' Gözlerinden yaşlar boşandı birden. Göz ardından dumanlara baktı. Ürperdi. ''Yalvarırım, yalvarırım!'' Bir dakika dinle beni, dedi. Ama korkun sesli kadın sanki duymadı. Boşan artık, boşan, boşan, boşan, boşan, dedi yalnız. O gene de umudunu kesmedi. Ne olur, dinle azıcık. Ya da bir şey söyle. Başka şeyler söyle. Çok korkuyorum senden başka kimsen yok. Çok korkuyorum. Seni seviyorum. Ne istersen yapacağım. Bana başka şeyler söyle." dedi. Sonra kuru bir ses geldi kulağına. <gülüyor> "Kapat!" Telefon elinden düştü. Başı önüne düştü. Kala kaldı olduğu yerde. Birkaç saat sonra kımıldadı ancak. Birkaç saat sonra açtı gözlerini. Gözlerini açar açmaz bir çığlık kopardı. O da korkunç dumanlar içindeydi. Bir yandan da dumanlardan daha korkunç alevler yükseliyordu. Yerinden fırladı. Ellerini göğe doğru kaldırdı. Allah'ım! Allah'ım! Bana yardım edin! diye haykırdı. Haykırdı ya. Kimsecikler işitmedi sesini. Tanrı bile işitmedi belki. ...yumruklarını sıktı. Tanıyorum! Tanıyorum! Diye bağırdı. Sonra bir taş gibi yere düştü. Yumruğunu hala sıkıyordu. Tırnakları avucuna batıyordu. Belki bir şey tutmak istiyordu. Belki tuttuğunu sanıyordu. Odada alevler büyüyordu. Üzerine doğru geliyordu. Oda çok sıcaktı. Ama hep üşüyordu. Titriyordu. Yüzünde yılanmış üşümelerin... Korkunç soğukluğu birikmişti. Çok çirkindi. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyordu.